Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Merhaba sayın dinleyiciler, 94.9'da Açık Radyo'da huk Hukuk Güvenliği Programında yine e, sayın meslektaşımız Duygu Tuğçe Köksal ile birlikteyiz. Bugünün önemi 5 Nisan Avukatlar Günü olması. Bugün avukatlarla ilgili avukatların konumu, dokunulmazlığı, bağımsızlığı, o halde nasıl etkilendikleri toplumsal rolleri üzerine önemli bir iki konuya değinmek istiyoruz. Duygu Hanım insan hakları hukuku uzmanı olduğu için ve Sıstra Azurk Mahkemesi'nin iştahatlarını izlediği için belki bu konularla ilgili... ...İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...önemli iştahatlarına da değineceğiz ama... ...ondan önce... E, ...yıllarca çok şiir okumuş ama... ...içinden şiir okumuş biri olarak... ...en beceriksiz halimle... E, ...Büyük Ozan Ülkü... ...Tamir'i anmak istiyorum... ...içinde bir kaçakçı yaşar senin... ...kayıkla dolaşır göllerinde... ...beynine tabanca ve şiir satar... ...o kaçakçının bakışını sakın unutma... Hı -hı. ...unutmayacağız... E, evet. ...kendisini... E, bir soğuk yel esiyor e, ve ölüm üşütüyor e, ama biz zaten donmuştuk. Ölüm e, üşütmesi de belki bizi kendimize getirir. E, sonuç olarak bugün e, önemli bir gün. Hukukta e, toplumsal ilişkileri düzenleyen önemli bir mekanizma. Kimilerine göre araç, <gülüyor> kimilerine göre e, iktidarın diğerlerini e, bastırdığı bir araç. Kimilerine göre ise iktidarın sindirildiği, sınırlandığı bir araç. E, hangi açıdan bakarsanız bakın hepsinde gerçeklik payı var. Biz hukuku araç olarak kullanan e, insan hakları savunucuları olarak bugün avukatların rolünden bahsetmek hı hı. istiyoruz. Ne demek? Neler söylemek istersiniz? Yani avukatlık deyince, savunma hakkı deyince Öncelikle nasıl bir tanım yapmak istersiniz? Ardından da bugün avukatların yaşadığı sorunlarla ilgili Hı -hı. gelişmeleri bize nasıl özetlemek istersiniz? Ben tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Yayına davet ettiğiniz için hem de bu kadar özel bir günde. Aynı şekilde ben de e, avukatların 5 Nisan avukatlar gününü kutluyorum. Tüm meslektaşlarımın. E, şimdi savunma ve avukatlar yargılamanın en önemli unsurlarından bir tanesi olmazsa olmazlarından bir tanesi. E, o sebeple de bu kadar özel bir günde değil her zaman bunun değerini anlayabilmek ve bu değeri vermek onları hak ettikleri savunma anlamındaki ve mesleklerini icra etmekte gereksinim duydukları tüm garantilerin kendisine, kendilerine sağlanmasını garanti etmek gerekiyor. <gülüyor> ee, o sebeple de zaten aslında bugün buna bu, bu konu üzerine konuşalım dedik çünkü güncel bir takım e, vakalar ve e, oluşan içtihat üzerinden örneklerle de e, pekiştirmeye çalışacağız aslında e, avukatların ne kadar önemli bir role sahip olduğunu ve nasıl garantilerden yararlanmaları gerektiğini bu garantilerin sınırlanıp sınırlanamayacağını e, faaliyetlerinin sınırlanıp sınırlanamayacağını e, güncel örnekler üzerinden aslında tartışacağız e, yayın öncesinde de sizinle konuşmuştuk aslında. Geçen hafta bir karar çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Evet. Özgün Öztunç kararı evet. Türkiye ile alakalı. Hep Tartışma konusu olan bu arama meselesi avukat bürolarının aranması meselesinde e, sahip olunması gereken garantiler e, bu aramaların nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği e, kanunda bir madde var. Evet avukatlık kanununda aynı şekilde 58. maddede e, düzenlemeler var. E, bir takım garantileri haiz olduğu ve bu şekilde ancak bir aramanın gerçekleştirilebileceği ve kanuna uygun olması gerektiği konusunda e, bizim kanunumuzdaki düzenlemeleri görüyoruz. Hı. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yine bir ihlal verdi. E, avukat bürosunun aranması ve aynı zamanda işte e, dizüstü bilgisayarına ve CD'lere el, el konmasıyla konuması. alakalı bir karar verdi. E, bir ihlal kararı verdi. Şimdi avukatlarla ilgili meseleler e, insan hakları hukuku bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özelinde karşımıza aslında birkaç noktada çıkıyor. Hı -hı. Belki bugün onu tartışırız güncel Hı -hı. örnekler üzerinden. Şimdi bir tanesi bu değindiğim arama meselesi. Evet. Ee, tedbirlerin, koruma tedbirlerinin uygulanması meselesi. Ee, avukatlar hakkında soruşturma yürütülmesi özellikle işte son evet. zamanlarda e, terörle mücadele kapsamında terör örgütüne üyelik, propaganda vesaire gibi konularda evet. haklarında soruşturmalar Avukatın dokunulmazlığı meselesi. Nasıl, Aynen kim öyle. dokunur, nasıl, hangi koşullarla dokunabilir, dokunabilir, dokunabilir mi, nasıl dokunabilir, dokunursa da e, yine savunma hakkı kapsamındaki e, ifade özgürlüğüyle de aslında iç içe geçen bazı konular. Yani Hı -hı. bir avukat savunma hakkını kullanırken, müvekkilini savunurken. E, iddiasını dile getirirken kullandığı ifadeler sebebiyle ee, bir Temiz müdahaleye kalıp, maruz kalabilirim. Hı hı. Ee, konular bunlar ve e, ne tesadüftür ki e, avukatlar haftasına girmeden evvelde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neredeyse tüm bu konularda e, bir takım Üst kararlar süsle. verdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hepsi Türkiye ile alakalı değil tabii ki ama içtihat oluşturacak nitelikte kararlar. Şimdi dilerseniz önce bir e, arama meselesinden girelim bu özgün öz tunç. E, 2004'te ben de o dosyada kararlı. görevliydim. 2004'teki bir operasyondan düşünün yani 14 sene sonra karar veriyor insan hakları mahkemesi. Ne yazık ki. Ne yazık ki öyle. İnsan hakları mahkemesinin de aslında tartışılan ee, ve reforma bu. aslında kendisini İhtiyaç. sürükleyen meselesi uzun yıllardır. Bölündü gerçi dairelere bölündü daha ne yapsın. Dairelere bölündü protokol çıkarla. Her ülkeyi anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolu açtırıldı bu gençler kurdu gene baş edemiyor. Baş edemiyor bir türlü. E, ciddi şekilde bu problem hala Devam ediyor ve 2019'a kadar Hı -hı. bir reform gerçekleştirme ve somut bir takım adımlar atma e, hedefi koydular kendileri. Diyo verebilir misiniz? Neler yapmayı <gülüyor> düşünüyorlar. Hatta e, en, en önemli gelişmelerden bir tanesi de e, 12 Nisan'da önümüzdeki haftalarda Hı -hı. gerçekleşecek bir zirve olacak. Ah. E, bu zirvede Avrupa Konseyi Perşembe günü yine programımız olacak. <gülüyor> bu zirvede e, bir e, bildiriyi... Aslında hmm. e, açıklamayacaklar, onaya sunacaklar. Hmm. Yani acaba kabul edilir mi edilmez mi meselesini bu reform süreci içerisinde. Kopenhag bildirisi hemen ondan hmm. da bir bahsetmiş olalım. Çünkü bundan önceki programlarımızda değinmedik. Evet. Fakat yurtdışında e, inanılmaz derecede eleştirilere konu olan bir bildiri. Hmm. E, Kopenhag bildirisi. Danimarka'nın başkanlığı var şu an bakanlar hmm. komitesinde. Danimarka 2019'a kadar belirlenen bu reform sürecinde... Bir şeyler yapmak istiyor başkanlığını da Kalıcı kullanarak. Kalıcı bir istiyor. iz bırakmak istiyor. <gülüyor> Daha oldu. önce biz bunu İzmir'de yaşadık. Evet. Ee, İzmir bildirisi, ee, İzmir'deki bildiri işte e, Brighton, Brighton vesaire evet. konferansları Hı -hı. baktığınız zaman bunların hep reform sürecinde yapılması gerekenler evet. ile alakalı. İntellak'ın aynı şekilde. Hı -hı. En son geldiğimiz noktada e, Danimark'a dedi ki ben bir Kopenhag bildirisi hazırlıyorum. E, 2019'a reform sürecini tamamlayacak bir adım atalım dedi ve... Fakat bu bildiri çok eleştirildi. Yurtdışındaki gerek akademisyenler gerek insan hakları mahkemesinin bizzat kendisi <gülüyor> bir e, cevap yayınladı, e, görüşlerini sundu bu bildiriye. <gülüyor> aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aynı şekilde bir cevap yayınladı bu bildiriye. Dedi ki bu bildiri e, diğer bildirilerden farklı olarak tamam reform süreciyle al alakalı olarak ne kadar etkili hale getiririz insan hakları mahkemesini meselesini ele almak için yola çıktı ama bildiriyi okuduğunuz zaman aslında devletlerin elini güçlendirmeye yönelik. Öyle mi? Ve insan hakları mahkemesinin daha geri planda kalıp ikincillik vazifesini hep bu eleştirdiğimiz nokta. İşte insan hakları mahkemesi ikincil görev <gülüyor> yapar. Önce ulusal mahkemeler, sonra insan hakları mahkemesi devreye girer. <gülüyor> Meselesinde biraz insan hakları mahkemesinin o gücünü değil de ee, devletlerin daha aktif rol oynaması gerektiğini hı hı. E, ön plana çıkarmaya çalışan e, daha çok siyasi e, hı hı. bir gücü. Ortaya çıkarmaya çalışan bir bildiri gibi geldi herkese yurt dışında. E, tüm sivil toplum kuruluşları bununla ilgili bir takım beyanatlar yayınladılar. Ben şahsi kanaatim e, bu bildirinin geçmeyeceğini düşünüyorum. Ya da en kötü en iyi ihtimalle ya da e, değiştirilerek ve e, hakikaten de devletin elini güçlendirmekten ziyade insan hakları mahkemesini daha etkili nasıl devletlere uygulatabiliriz onun kararlarını evet. bu etkililiği nasıl sağlayabiliriz bunun üzerine eğilen bir bildiri şeklinde düzeltilerek çıkarılması evet. yoluna gideceklerini verilen ihlal kararlarının objektif işlevini evet. güçlü hale getirmek Kesinlikle. lazım ki her ihlal kararından sonra devletler ders alsınlar ve uygulamalarını düzelsinler. Onu sağlamak vakit yoksa Ulusal Anayasa Mahkemeleri'nin ne yaptığı ortada. Süreci daha Bizim da de uzatıp Cumartesi evet, günü bir konferansımız vardı. Bununla hı. ilgili biz iç hukuk kapsamında evet. tabii konuştuk bunu Anayasa evet. Mahkemesi ama aynı tartışma eee İnsan Hakları Mahkemesi de için hı hı. de geçerli. Evet. O yüzden e, şimdi devletler e, devletlerin İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını kararlarını uygular hale getirilmesi konusunda neler yapabiliriz? Yine avukatlara büyük görevler düşüyor bugün. Aynen öyle. Eğitim e, en başta. Bilmeleri, izleyebilmeleri lazım. Neler olduğunu, içtihadların neler getirdiğini. sivil toplum kuruluşlarının baroların e, yapacağı e, çalışmalar belki eğitimler bilinçlendirme eğitimleri anlamında Hı -hı. ama Hı -hı. ya da raporlamalar. Farkındalık avukatlar farkında olmalılar Oluştuma. ve mekanizmaları bilmeliler tabii Çalıştırabilmeyi, ki meliler. Evet. Ee, o yüzden de bu anlamda önemli. Ee, şimdi konumuza gelirsek. gelirsek. Çünkü evet. avukatların sır, sadakat yükümü var müvekkillerine yönelik hı ve hı. sır saklama yükümleri var. Hı hı. Dolayısıyla meslekleri nedeniyle kendilerine verilen belgeleri ve bilgileri sır olarak saklamaları ve üçüncü kişilere söylememesi hı hı. gerekiyor. O yüzden de avukatların konutu, ofisi... Üstü çantası belli dokunulmazlıklarla donatılıyor güya hı hı. amaç ne e, suç oluşturmayan e, ya da suçla ilgisi olmayan e, bilgilerin e, dokunulmaz bir şekilde muhakeme süreçlerinin dışında tutulması ve hı hı. verilen sırrı avukatların sadık kalmasının sağlanması. Aksi halde avukatların diğer muhakeme sürelerinden farkı kalmayacak ve avukata duyulan avukatlığa daha doğrusu duyulan güven azalacak aslında orada meslek korunuyor. Nasıl korudu? Özgün Öztürk'le <gülüyor> ilgili bize ne söyledi? Nasıl dersler çıkarmamız lazım? Aslında daha önceden Taner Kılıç kararında da daha önce söylemişti bunu. Şimdi az önce de söylediğiniz meseleden dolayı arama ciddi bir müdahale teşkil ediyor bu anlamda. Hem bu sırların korunması anlamında, müvekkil vekil ilişkisinde ortaya çıkan bir takım dökümanların korunması anlamında bunlara bir müdahale e, avukatlık bürosunun korunması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadında genişleterek artık özel hayat, aile hayatı, hı hı. ev e, vesaire hı hı. E, bunun içerisine dahil etti zaten çok Tabii. önceden ilk defa özgürlük Özel yaşamın için e, dahil etti ve hı hı. bunun içerisine 8. madde kapsamında evet. inceledi bunu da. Fakat kanunilikten ihlal buldu. Hani 8. madde kapsamında inceleme yani hakları Haklara bir takım sınırlamalar getirilebilir, hı hı. E, müdahaleler yapılabilir ama bunun bir takım koşulları var diyoruz hı hı. her zaman. Hı hı. E, bu sınırsız bir yetki sağlamaz devlete. E, e kanunla öngörülecek bu sınırlama, bu müdahale, kamu e, yararı vesaire gibi konularda meşru amacı güdecek 8. Hı hı. maddenin ikinci fıkrasında yer alan meşru amaçlardan biri ve demokratik toplumda gerekli olacak. Özgün öz tunç kararında ise kanuniylik kaldı daha. Bu da nasıl kaldı en önemli noktası şu karar şunu söylüyor avukatlık Kanun 58. maddesi avukatlara arama konusunda ciddi garantiler sağlıyor. Hı hı. Diyor ki baro temsilcisi olacak, savcı olacak, hı hı. en önemlisi de hakim kararı evet, olacak. Hatta bizim kanunlara gidip mahkeme kararı diyor soruşturma evresinde mahkeme görevli olmadığı halde <gülüyor> o kim onu tartışıyoruz yıllardır. Aynen öyle. Ee, ha hakim kararı olacak. Yani bir karar söz konusu evet. olacak. Şimdi burada bunlar yok. En hı temel hı. şey yok kanunda yazılı. Hı. Yani kanunda yazması yetmiyor bazen. Evet. Ee, hep şu sorulur kanun yazıyorsa kanundaki yazım hukuka aykırıysa e, ne olur? Kanunda yazması yetmez bu garantilerin gerçekte de sağlanıyor olması lazım ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına da uygun olması lazım. Hı -hı. Şimdi burada bir kere hakim karar vermiş fakat hakim Hı -hı. kararını verirken e, bu avukatla alakalı bir karar yok ortada Hı -hı. savcılık e, soruşturması sırası, Hı -hı. yani savcılık bu kararı e, emniyete iletirken Genişletiyor. Evet. Şimdi mesele şu. Hakim kararını savcılık ve emniyet Hı. genişletebilir, genişletebilir mi? mi? Bir liste hazırlıyor. O listenin içerisinde başvurucu avukat da var. Ve bu Hı -hı. şekilde gidiyorlar. Bir karar var. Ama kararda bu avukatla alakalı bir durum söz konusu değil. Hı -hı. Buna rağmen orada bir arama yapılıyor. Ofisinde. Ee, ofisinde arama yapılıyor. Dizüstü bilgisayarına el konuyor. Dis Hı -hı. Disketlere el konuyor Hı -hı. vesaire. Ee, ve bu kapsamda bir de hem karara uyulmadığı gibi bir karar olmadığı gibi bu kişi hakkında ikincisi de baronun temsilcisi yok hı hı. savcı yok hı hı. en temel garantiler yok avukatlık kanunu 8. maddesinde yazan evet. burada bir de enteresan bir şey daha var buradan ihlal veriyor zaten hı hı. hani kararın özeti bu enteresan bir şey daha var hükümet burada şunu savunmuş ee, baktığınızda başka bir Operasyon hı hı. kapsamında aslında Neşter operasyonu evet, kapsamındaki evet. e, şüpheliler arasında demiş hı hı. E, ve e, bu şekilde bunun uygulanmasının kendisine göre gerekçelerini anlatmış hı hı. savunmasında 39. fıkrasında çok güzel bir tespit yapmış İnsan Hakları Mahkemesi hı hı. E, diyor ki e, her ne kadar hani hükümet bunu bu, bu şekilde bir gerekçelendirme ile önümüze koymuş olsa da e, hı hı. Bu müdahalenin e, sebeplerini e, ben diyor insan hakları mahkemesi önümdeki dosyadan çıkan hı hı. ve arama hı hı. kararından çıkan bir gerekçe olmadığı müddetçe önümdeki dosyadan bana bir veri sunulmadığı müddetçe hı hı. dosyada olmayan bir şeyi hükümet ileri sürdüğü zaman bunu kabul edemem diyor. Bunun hı hı. üzerine spekülasyon yapamam diyor yani hı hı. oturup da biz hı hı. E, savcı bunu şundan dolayı uygulamıştır hı hı. E, ama dosyada yok. Hayır olsun. Şöyle sarıcısı Uta Ömer Suva Aldan'da şu an Muğla CHP milletvekili. O zaman mi? Ankara'da Devlet <gülüyor> Güvenlik Mahkemesi sahibizydi ama Ankara'da tabii e, bu arama işlemi İstanbul'da icra edildi. O yüzden spekülasyon yapamayacağını söylüyor. Hı -hı. Ben diyor hep en başından beri bunu söylüyoruz zaten. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hı -hı. incelemesini somut dosya üzerinden yapar. Hı -hı. Somut karar üzerinden yapar. Hı -hı. Bu sebepledir ki zaten işte Hı -hı. Et, yetki yeterli gerekçe, uygun gerekçe meselesi Hı -hı. spekülasyon yapamaz bunun üzerinde Üzerine. Görecek ki bunun için üzerine karar verecek ee, aramayla ilgili karar bu böyle bir karardı ee, bir de şöyle bir karar daha verdi gene geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'la ilgili bu sefer. Hmm. Ee, hani dedik ya az önce e, terör suçları kapsamında evet. avukatların gözaltına alınması, soruşturma evet. yürütülmesi, tutuklanmaları, mahkum evet. olmaları meselesiyle alakalı Yunanistan'daki genel kurul hanım bir avukat ancak ağır cezalı bir suçu işlerken suçüstü halinde görülürse Hı -hı. yakalanabilir. Onun dışında Adalet Bakanlığı'nın kendisi Hı -hı. hakkında soruşturma izni vermesi lazım. E, bu olayda e, öyle bir şey olmuş mu olmamış mı? Tabii şimdi size anlatacaksınız ama bir değişiklik var tabii. Onu da e, dikkate almak lazım. Hı -hı. E, 2014 yılında 6526 sayılı yasayla getirilen bir değişiklik bu. O CMK 161 e eklendi. 8 tane suç bakımından hı hı. görev sırasında ve görevinden ötürü işlenmiş suçlar bakımından diyor ki, Cumhuriyet savcısı kimseden izin almadan doğrudan hı hı. avukat hakkında e, şüpheli sıfatıyla işlem yapabilir. Hı. Türkiye'de de böyle bir sıkıntılı durum hı. var. Yani eğer terörle mücadele kapsamına giren evet. e, bir e, suç varsa ki öyle demiyor aslında 8. fıkra. Sadece anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve e, bölücülük e, diye adlandırabileceğimiz hükümete ve bakanlar kuruluna medlise yönelik kalkışma suçları bakımından ileri ya da suç için anlaşma dediğimiz 8 tane suç bakımından savcının böyle bir yetkisi var. Ama uygulama terörle mücadele kanununa giren suçlarla ilgili çok kolay bir vasıflandırma yaparak çünkü 314. madde hı hı. Terör örgütüne silahlı terör örgütüne Hı. üye olmak suçlaması belki sonra nitelendirmeler bu sıfatlandırmalar değişiyor ama savcılarımız e, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla avukatlar hakkında herhangi bir izin almadan Türkiye'de de maalesef doğrudan e, yakalama e, tutuklama e, ya da şüpheli sıfatla diğer işlemleri yapma bakımından süreci başlatıyorlar. Bugün Türkiye'de de avukatların en büyük yaşadığı sorunlardan biri Hı. bu avukat dokunulmazlığını aslında yok eden yerle iksane eden bir durum bakalım Yunanistan'da <gülüyor> ne olmuş orada da çünkü benzer kurallar var Yunanistan'da da terör örgütüne yard, e, üyelik üyelik suçlaması aynı 314 eki bizimki gibi evet Üyelik suçlamasıyla e, avukatı almışlar e, ve tutukluluk söz, e, gözaltı ve tutukluluk söz konusu. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu e, iki açıdan inceliyor. İnsan Hakları Mahkemesi gene özgürlük ve güvenlik hakkı kapsamında. E, Karar enteresan bana göre çünkü... Şimdi şunu söylemiyor avukatı hiçbir şekilde tutuklayamazsınız gözaltına alamazsınız tabii değil. Bunun belirli şartları var. Ee, öncelikle şuna değineyim. Ee, burada avukat e, tutuklandıktan sonra kefaletle salı verilmesini talep hmm. ediyor. Ee, bu yetkili merciye hakim önüne gidiyor incelenmek üzere. Fakat e, 35 gün sonra karar çıkıyor. Hmm. Talebinden Hemen tam 35 gün sonra. Aynen. Kulüterine ölçütüne uyulmuyor. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi beşinci maddenin dördüncü fıkrası Hı -hı. E, özgürlük güvenlik hakkı kapsamında e, tutukluluğun tutuklama tedbirinin e, yasal olup olmadığı evet. e, hukuka uygun olup Hı -hı. olmadığının kısa sürede Hı -hı. Denetlenmesi, denetlenmesi meselesinden ihlal buluyor. Hı hı. Fakat terör örgütüne üyelik suçundan e, tutuklanmış olan ve 6 aydır tutuklu olan bu avukat hakkında e, tutukluluğun uzun sürmesinden ihlal bulmuyor. 53'ten ihlal bulmuyor. 6 ay tutuklu kalmış fakat gerekçesi çok e, vurgu yapılması gereken bir noktadan. E, yani hani şunu söyleyemeyiz e, 6 ay tutuklu alabilir o zaman bir avukat Her gibi bir kendi çıkara, yapamayız? Tabi, Aynen. Tabi. Burada... Tutukluluk sebebiyle uzun sürmesi sebebiyle ihlal vermemesinin beşinci fıkranın üçüncü madde Hı -hı. beşinci maddenin üçüncü fıkrası evet. bu. Vermemesinin tek sebebi dosyada tutukluluğun devamına karar veren e, kararın somut delillerle desteklemiş olması. İlgili ve yeterli gerekçe bulmuş. Şu Aynen. Demek ki Yunan hakim e, somut delilleri ortaya gerekçe koymuş. yazarak. Hı -hı. Hatta şunu söylüyor. Eee. Esasa ilişkin deliller bu Hı -hı. kişinin şüpheli olduğunu gösteriyor. Bu suçu işlemiş olabileceğini gösteriyor. Hı -hı. Bunu ben ilk ortaya koyabildiği var. için Hı -hı. somut delillerle Hı -hı. burada 6 e, ay tutukluluktan ihlal kararı vermemiş. Hı -hı. E, i̇şte bunu aslında vurgulamaya çalışıyoruz. Yani Hı -hı. E, tutukluluğa devam kararlarının her Hı -hı. zaman kanundaki o stereotipten e, Hı -hı. tek düze gerekçeden çıkıp Hı hı. somut delillerin tek tek ortaya konarak Hı hı. Kaçma şüphesi delilleri karartma şüphesi hı hı. ve zaten hani o katalog diye tabir edilen hı hı. E, suçların doğrudan uygulanması değil de somut gerekçeyle evet. bu kişi kuvvet bizim hı hı. kanunumuzu uyarınca kuvvetli hı hı. suç şüphesini işlediğini gösteren somut deliller neler bunun gösterilmesi gerekiyor. Yunanistan kararı buna örnek işte. Ne zaman verilmiş bu karar merak bu ettim. Kişi hala tutuklu muymuş karar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu çok merak ettim. Altı aydır tutukluymuş. <gülüyor> Ee, bu karar bu arada martın başında verildi. Evet. Ee, o yüzden enteresan ve güzel bir karar gerçekten. Ee, bu arada şey yapılmış, e, tahliye edilmiş. Karardan ee, önce. Evet. 2010 yılında, 2010 <gülüyor> yılında. Sadece ihlal tespiti ee, oluyoruz. tazminat mı olacak? Kefaletle olacak? bırakılmış daha doğrusu. Hmm, o zaman kefaletle bırakılmış. Aslında. Şimdi bu ihlalin etkisi ne olacak Yunanistan'daki <gülüyor> avukat arkadaşa? Şimdi orada şu mesele var tabii. Ee, belki biraz ona da değinebiliriz ee, yeri geldi mi bilmiyorum Bence ama. Bence değinelim sonra ee, da ama isterseniz hüküm yani tüzdü dedikleri. Ha, evet o zaman da uzun olabilir çünkü geçen programda Mehmet Altan'ın durumuna evet. e, zamansızlıktan değinememiştik. O zaman bir müzik arası verelim. E, ondan sonra Mehmet Altan'ın durumu nedir? Sonraki gazetecilerle ilgili bir etkisi Hı. olacak mı? Diğer bireysel başvurularla Yine ilgili. avukatların ifade özgürlüğü. E, oraya de döneriz, avukatlara evet. döneriz. Düşte bıçak yarasında da güneş topla beni içim Düşte bulsam yarasın da güneş topla beni için. güneşim var havadaki peşinde sen güneş doğar Ben işte 94.9 açık radyodayız. Sokuk güvenlik programında ee, sayın meslektaşımız Duygu Tuça Köksal'la beraberiz. Şimdi aradan önce söz vermiştik. Mehmet Altın'ın durumuna değinecektik. Ondan sonra da avukatların demokratik toplumdaki işlevleri ve ifade özgürlükleri, savunma dokunulmazlıklarıyla devam hı hı. etmek istiyoruz. Mehmet Altın'ın durumu nedir? O niye tahliye edilmedi? <gülüyor> Şimdi bu hüküm özlü, hükmen tutuklu Tabirleri de kullanılıyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, aslında kullandığı ifadeyle e, hüküm verildikten sonra kişinin e, hükümle beraber e, gerçekleşen tutukluluğu. Yani 5. maddenin 3. fıkrası e, herkesin anlayacağı e, şeyle e, tutukluluğun devam etmesi değil de hüküm verildikten sonra bir kişi hakkında evet. o kişinin yargıtaydan karar kesinleşene kadar hala aslında tutuklu. Halde Olması. kalması yani meselesi. Yani bir mahkumiyet kararının infazı Hı. içinde sayılır mı sayılmaz mı? Çünkü yasa yoluna başvurduğu için kişi hakkındaki mahkumiyet Hı. kesinleşmemiş durumda. Aynen. Bizim iç hukukumuza göre e, mahkum değil hala tutuklu Doğrudur. ve kanunda da öyle söylüyor. Hı. Hatta CMK 104'de baktığımızda 3. fıkrasında sadece bir bidayet mahkemelerinin değil istinaf ve yargıtay... ...dairelerinin de tahliye kararı vereceği Hı. yazılı. Bu kişi tutuklu. Tutuklu. Evet. Ama buna rağmen bizim anayasa mahkememiz... ...İnsan Hakları Mahkemesi'nin... E, ...uygulamasına uyuyor. Uyguluyor. Ve 5.1 A'ya mı e, beş bir A. gidiyor? O ne demek? Ne yapmak ee, lazım? Hani... Herkes hukukçu olmayabilir, hani bilmeyenler olabilir içtihadı. Şimdi İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihadı aslında bir Türkiye kararıyla, gene solmaz kararıyla gelen bir hı hı. E, meseleye işaret ediyor. Fakat şimdi bu aslında tam bizim konuşmak istediğimiz konuya ilişkin değil. Hı. Bu hüküm özlü, hükmen tutuklu, hükümden sonra tutukluluk meselesi şu şekilde inceliyor İnsan Hakları Mahkemesi. 6 ay nereden başlar? Şimdi bu aslında bizim meslektaşlarımız tarafından da ve meslektaşlarımız olmaksızın kendi başına başvuru yapan bazı tutuklu başvurucular açısından da problemli bir mesele aslında o yüzden bunu çözmeye çalışmış insan hakları mahkemesi hı hı. ve yerleşik bir içtihat oluşturmuş mesele şu her tedbirden sonra. Hı hı. Altı ay başlar. Hani biz o iç hukuk yollarının tüketilmesi meselesini hep Anayasa Mahkemesi, işte yargıtayda eskiden istinaf şimdi e, tüketilmesi olarak görüyoruz ya. Altı ay da söyleyelim mesela. Altı ay insan hakları mahkemesine başvurabilmek için evet. e, bir tedbir hakkında verilmiş son hı hı. karardan itibaren hı hı. insan hakları mahkemesine başvurmak tüketiyoruz, için. Tüketiyoruz sonraki altı ay içinde. İnsan Hakları, i̇nsan Hakları Mahkemesi'ne Hakları başvurabiliyoruz. Başvuruz. Şimdi biz hep bunu şu şekilde biliriz. Sanki yargılama bitecek. Biz insan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce şu anki sistemde evet. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Evet. Yargılamayı bitireceğiz. Ondan sonra 6 ay başlayacak evet. gibi. Fakat e, o adil yargılama bakımındandır. Evet. Fakat özgürlük ve güvenlik hakkı yani tutukluluk meselesiyle alakalı olarak her tedbire itiraz Için, hı hı. İç hukuk yolu tüketildikten sonra altı ay her seferinde yeniden başlar. Hı hı. Önce anayasa mahkemesi tüketilir sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi buradaki mesele şu birden fazla tutukluluk varsa kişinin evet. sürecinde evet. altı ay biz nereden başlatacağız diye İnsan Hakları Mahkemesi solmaz kararından bu yana işte ne zaman vermiş 2007 tartışıyor hı hı. bu meseleyi. En son e, yanlış hatırlamıyorsam 2012 idi. Evet bir Rusya karar, büyük daire kararıyla hmm. içtihattaki farklılığa e, ortak bir görüş getirdi. E, tek düzelik sağlamaya çalıştı o kararıyla hmm. ki hatta şunu düşündü herkes o zaman e, büyük daire karar çıkmadan evvel acaba içtihadını değiştirecek mi? <Gülüyor> bu hükmen tutukluluk tabir ettiğimiz hükümden sonraki tutuklulukla ilgili vesaire insan hak, değiştirmedi insan hakları mahkemesinin içtihadı daha da şudur ee, diyelim ki kişi tutuklandı hakkında bir hüküm verildi ama <Gülüyor> yargıtayda hala evet, Mehmet Handan'ın e, durumu aynen ee, daha sonra yargıtay bunu bozdu <Gülüyor> e, ama bakın bir kesinti yok devam evet, ediyor devam ediyor yani, evet. hiç e, bu durumda şunu söylüyor aslına bakarsak özetlersek önceki tutukluluk Hüküm verildi. Hükümle birlikte tutukluluk. Yargıtay bozdu. Tekrar tutukluluğa geçti. Diyelim ki evet, tahliye edilmedi. Evet. Şunu söylüyor. 6 ayı ben o son tutukluluktan başlatırım. Hı. Ama bütün geriye dönük hı. tutukluluk süresini göz önüne alırım diyor. Tabi bir karar vermediyse daha önceki tutukluluk süresiyle alakalı. Tabii. Şimdi mesela bu Mehmet Altan olayında o tutukluluk süresiyle alakalı aslında bir karar verdi. Verdi ama nasıl verdi? 11 Ocak'taki direnmenin üzerine atlayarak verdi. Yani oturup da aslında... E, ama e, şeyde onguyu, yazıyor. E, Alpay, kararındaki, Alpay kararından ayrıldığını e, ilgili paragrafta şu şekilde söylemiş. E, baktığınız zaman. Hemen ben o kararı, kararı. da açayım. Hı hı. E, 220. paragrafında hı hı. Altay kararından ayrılıyor. Altay kararından çok pardon. Hı hı. E, diyor ki artık e, tahli, e, hüküm, hüküm verilmiştir kişi hakkında ve hı hı. artık 5.1 A dadır. 5.1 C değildir artık diyor. O yüzden de Altay kararında verdiğim gibi bir tahliyeye yönelik ee, bir hüküm kurmayacağım diyor. Evet, Artık hı hı. bu kişi 51 A'dır. 51 A kapsamında devam eder. Ha, Yargıtay'dan bu bozulursa geri tekrar tutuklu. Işte, isnaf yani mesela boz bozdu bozabilir. o zaman ya da istinaf onayladı Yargıtay'a gittiler. Bozdu o, bozdu o zaman. Aynı şekilde o zaman tekrar 51 C dediği o tutukluluk hı hı. yani tanıdığı tutukluluk hı hı. meselesine geçeceği için tekrar o kısmı inceleyebilecek. Hı hı. Ama şu takdirde hükümden sonra verilen tutukluluk devam eden tutuklulukla hı. alakalı 5.1 a statüsünü kabul ediyor. Hı. Ve burayla ilgili şu an için yapabilecek bir şey yok. B 220. maddede bunu açıkça söylemiş. Yani yapacak bir şey yok derken tutukluluk devam edecek. Bizim için İstilafın tutukluluk ama, bağlı. E, ama insan Hakları Mahkemesi için bu bir tutukluluk olmadığı için İç çünkü avukatları bildiğim kadarıyla e, şey yaptılar e, mahkemenin elinde olduğu için dosya henüz hı hı. daha 800 sayfalık gerekçe Yeni yazıldı, taraflara yeni tebliğ olundu. O süreçte İnsan Hakları Mahkemesi 20 Mart'ta ihlal kararı verince avukatları bir daha başvurdular. Zaten tahliye tahliye talebinde bulunması her zaman mümkün. Mart'ta evet. ama sanırım reddedilmiş basına yansıdığı kadarıyla. Dolayısıyla bundan sonra her zaman salı verme isteyebilir ama e, hangi makamın elindeyse o makam bir karar vermediği sürece... Hı hı. Çocukluluktan sayılmayacak. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı da çok açık. Şimdi şunu sorabilirsiniz bana. 5-1-A peki ne zaman ihlal edilebilir? Evet, yani tamam mı Bunun ihlali var mı? Hı hı. Ee, bunun ihlali ile alakalı kararlar var. Mesela şu olabilir. Bizde de eski ee, dönemde bir kanun değişikliği olmuştu. Bu 5 yıldan 10 yıl sonrası. Hmm. Ee, geçiyorsa eğer salı verilmesi gerekiyordu hmm. vesaire. Ee, o şimdi, sınırın üst sınırın aşılması yani meselesi. artı 3 eşittir 5 Şimdi 2 artı 5 eşittir 7 oldu o halde. Şimdi insan hakları insan hakları sözleşmesinin 5. maddesinin ilk fıkrası a bende şunu söylüyor: Kişinin yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması. Şimdi burada iki şeyden problem çıkıyor. E, ...ihlal olan davalardan Hı -hı. bahsediyorum. Kararı yetkili mahkeme vermemiş. Hı -hı. Yetkili değilse... ...beş biradan ihlal gelir. Hı -hı. Bizde öyle bir şey var mı? Bizde de şu an için... Hı -hı. yani ...ileri sürülmesi gerekiyor. Bunun değerlendirilmesi... Hı -hı. ...gerekiyor. İddiaya göre değişir. Hı -hı. E, şu olabilir... ...karar vermiştir yetkili mahkeme. Hı -hı. Karar verdikten sonra... ...infaz bitmiştir. Sallamıyorlardır. Evet. O mesele ayrı bir mesele. Mesela yeni bir karar çıktı yine onunla alakalı. Ee, Rusya'ya karşı bir karar. 5 bira maddesinden ihlal var yine. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam ya bu ay geçtiğimiz ay ya da ondan önceki ay 6 saat tutmaya hı hı. devam etmişler. Anladım. Hı. Bu yine 5 bira. Ama belki değinmemiz gereken güzel bir karar daha var. Ee, Mart'ın sonunda geçen hafta yine verildi. Rusya'ya karşı bir karar. Aleksandrov kararında. 14. maddeyle... Ee, hı hı. birlikte ele aldı Kötü. bu çok nadir bir şey ee, ayrımcılık yasağı hı hı. mesele şu kişinin suç işlediği bölge kişi orada oturmuyor ee, ceza vermiş mahkeme yani mahkumiyetine hı hı. karar vermiş ee, fakat orada oturma sürekli oturma izni olmadığı için orada sürekli oturmadığı için o bölgede hı hı. bu karar veriyor şimdi başvurucu da şunu demiş ben orada zaten oturmuyorum ki başka bir yerde oturuyorum fakat suç mahalle orası o yüzden de bana uygulanan bu sebeple verilen bu karar hapis cezası e, ayrımcı bir cezadır demiş <gülüyor> bu sebeple de e, ne, kısa ve öz bir şekilde söyleyeyim 5. maddenin 1. bendi yani yetkili <gülüyor> mahkeme kararını veriyor mahkumiyet kararına bir hapis cezasını <gülüyor> ama diyor ki hem bu Hı -hı. Ee, buna ilişkin sunduğu gerekçe Hı -hı. Nesne nedeniyle hem de bu gerekçenin ayrımcı olması nedeniyle Hı -hı. böyle bir gerekçe olmaz ayrımcı bir gerekçe olması sebebiyle buradan ihlal olmuş enteresan bir dava hani bakmak isteyenler bakabilir ee, bu gibi durumlarda bir a ihlal şu an için Hı -hı. bizim bu anladığımız anlamda bir içtihat yok. <Gülüyor> Bu anlamdaki içtihat sadece dediğim gibi biz 6 ayı, iç hukuk yolu tüketildikten sonra gitmemiz gereken süre olan 6 ayı hmm. nereden başlatacağız meselesine ilişkin yerleşik bir içtihatı var. Bu da Solmaz kararından ve İdalov'la devam eden e, süreçteki yerleşik içtihattır. Anladım. Peki e, yine avukatlıkla ilgili hani konumuza dönersek e, 1980 yılında verilen çok eski bir karar var. İtalya hakkında Artukko hmm. kararı. Ee, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 3C bendiğiyle herkesin kendisini bizzat savunma ya da bir avukatın hukuki yardımından yararlanarak savunma hakkı hatta adli yardımdan ücretsiz avukat hizmetinden yararlanma hakkı o, e, bundan e, yola çıktığımızda Artiko ile ilgili şunu söylemiş İnsan Hakları Mahkemesi ben hayali ve teorik değil. ...etkili ve pratik evet. bir hukuki yardım sunulmasını öngörüyorum. Daha doğrusu sözleşme öngörüyor. Ben de onun denetimini yapıyorum demiş. Dolayısıyla bu avukatın rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Avukatlar sadece işlemde hazurun olarak şeklen bulunması gereken varlıklar değil... Etkili bir şekilde hatta e, moral kurallarına ve turun kurallarına göre ellerinden gelen her şeyi yaparak süreçte var olmak durumunda olan e, vazgeçilmez olduğu Avrupa Birliği e, kararlarıyla kabul edilen varlıklar. E, avukat peki gerçekten vazgeçilmez olarak... E, Nasıl donatılırsa işlev görebilir. Ee, savunma dokunulmazlığı ve iddia dokunulmazlığı ile ilgili hı hı. neler söylemek istersiniz? Avukatlar gerçekten ülkemize dokunulmaz mı? <gülüyor> Şimdi e, tabi savunmayı yaparken e, nasıl yapacağına kimsenin karışması mümkün değil. Tabii bağımsız e, o anlamda. Bu anlamda bağımsız ama bazı durumlarda e, ifade Mesela. özgürlüğü kapsamında Hı -hı. E, konular devreye girebiliyor. Ve yapılan Hı -hı. savunma kapsamındaki bir takım ifadeler Hı -hı. E, avukatların bu anlamda soruşturmaya maruz kalmasına, yaptırımlara maruz kalmasına, soruşturmalara maruz kalmasına neden olabiliyor. <gülüyor> e, yani burada şöyle ayırabiliriz belki avukat savunmasını yaparken bazen mahkeme dışına da taşabilmesi <gülüyor> mümkün olabiliyor. Yani medyatik davalarda örneğin. Ha, evet mahkeme e, içinde değil dışarıda adliye müvekilini, dışında. Müvekilini adliye dışında da bir takım e, konularda açıklamalar <gülüyor> yaparak e, haklılığını göstermeye çalışıyor olabilir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadında aslında avukatın ifade özgürlüğü, savunma hakkı kapsamındaki ifade özgürlüğü bakımından ikili bir ayrım var. Bir tanesi mahkeme önündeki <gülüyor> e, savunmasını kullanırken ...yaparken kullandığı ifadeleri, ifadeler... ...ifadeler dolayısıyla yaptırımlar uygulanması... ...müdahalede bulunulması. Bir tanesi de medyaya yaptığı açıklamalar... Hı -hı. ...sebebiyle... Hı -hı. E, ...müdahalede bulunulması. Şimdi avukatın e, mahkeme... ...önündeki açıklamaları... ...savunması sırasında kullandığı ifadeler... ...ve genelde bu şu şekilde... E, ...cereyan ediyor zaten. Mahkemeye yönelik onun tarafsızlığı... ...bağımsızlığı ile alakalı... ...bunu sorgulayan ifadeler Hı -hı. kullanması. Hı -hı. E, bir Yunan karar kararı... E, pardon, Kıbrıs kararı vardı. Bir büyük daire kararı. Çok da eskidir. 2005 daireli ama içtihadın temelini oluşturan kararlardan bir tanesi. Mesela burada avukatın savunmasını yaparken mahkemeye yönelik onun tarafsızlığı bağımsızlığıyla alakalı yaptığı eleştirilerle ve Tanık sorgularken kendisine müdahale edilmesi, sözünün kesilmesi ve hmm. aynı zamanda tanığı sorgularken, savunmasını yaparken ki bu bir insan öldürme hmm. davası kapsamında ciddi bir isnat var. Tanıkları sorgularken hakimlerin kendi aralarında konuşup birbirlerine avukatın deyimiyle gizli mesajlar iletmeleri, kendisini dinlememeleri ve bu şekilde sorgulamasını engellemesiyle alakalı kullandığı ifadeler. Bununla... Hakimlerin ee, bu uygulamasını eleştirmiş öyle mi? E, hakimlere karşı kendisinin sarf ettiği, sözlerden sarf ettiği Hı -hı. sözlerle alakalı olarak çekilmek istiyor. Bu şekilde davrandıkları sebebiyle davadan çekilmek istiyor. İzin vermiyor hakimler. Devam edin diyorlar vesaire. Türkiye'de ee, duruşmayı terk hakkı var aslında meslek kurallarına göre. Orada bir izne tabi anladığım Hı -hı. kadarıyla benim de. Bunun sonucunda da hakimler avukatın tavrı nedeniyle kendilerini aşağılanmış ve hakarete uğramış hissettikleri için avukata bir şeyde bulunuyorlar. Mahkemeye saygısızlık Suçlaması ve Hı. beş gün hapis... Ha, disiplin, disiplin. Ha, Türkiye'de bu yasak. Evet. Burada böyle bir durum hı. var. İşte bu orantısız zaten evet. aslında insan hakları mahkeme Bir erki, diğeri erki etkisiz hale getiriyor ve boşluk yaratıyor. O zaman silahların eşitliği ilkesi değil mi? Dezavantaj, dezavantaj doğuyor. Çünkü sonuçta bir yargılamanın en önemli öğelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Tabii. Ve o zaman bunu sorgular hale getiririz. Buradaki bu beş günlük tazik hapsi diyelim bizdeki bazı... Hı hı. E durumlarda uygulanan Hı -hı. E, başka suçlarla alakalı ya da disiplin e, soruşturmalarıyla alakalı. gün günü içeri atmışlar vakatı yani. 60'lar ve bunu e, hemen Hı -hı. uygulamışlar. Hı -hı. Bunun orantısız olduğunu söylüyor. şu e, bu, <gülüyor> bu savunma sırasında kullanılan ifadelerle alakalı e, olarak dediğim gibi orantısız şekilde bir yaptırımın uygulanmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal olarak değerlendirmiş. Bu önemli bir karardır. E, diyalektiği bozuyor çünkü. Kıbrıs Hükmün davası. kolektifliğini bozuyor. ...ve e, iddia makamına karşı avukatı savunmayı Hı. daha doğrusu yok ediyor. Yani bir de bunun keyfi uygulandığını düşünün. Sonuçta evet. değerlendiren makam evet. hakim oradaki. Evet. Yani aşağılanmış... Hem ya mağdur kendisi hem infaz kişi. eden de kendisi. Bu bir problem Bu, var. Türkiye'de diğer kişiler için geçerli ama disiplin e, ile sınırlı olarak Hı. avukatlar için... Hem tutuklama yasağı hmm. var hem de disiplin hapsi yasağı var. <gülüyor> o isabetli. Oradan kurtardık. Ama tabii avukatlar açısından da şey meselesi var bizim kanunumuzda. Ee, yeni değişiklik sonrasında bu yasaklama hmm. avukatın 151. görevinden evet Orada ciddi bir problem. Hakkında var. belli suçlar yani 220 e, örgüt e, e, normal ya yani sıradan örgüt adi örgüt ya da 314 ek silahlı terör örgütü ile ilgili ve avukat hakkında soruşturma açılması sadece evet, yeterli. Aslında kovuşturma idi ]ydi. ama KHK'lar KHK ile geliştim. ve maalesef yasalaştı 600, 6755 sayılı hı hı. yasa haline geldi 668 sayılı KHK. Maalesef e, talih ceza davası açarak suç ceza hakiminden alması hı hı. gereken ve dava açıldıktan sonra ve belli suçlarla sınırlılık vardı şimdi e, KHK'larda tabi sadece e, üç, 220 ve 314 ile ilgili değil e, terörle mücadele kapsamında kalan ya da e, devlete e, e, söyleyiniz anayasal düzene karşı milli güvenliğe hı. karşı bir takım suçlarla ilgili KHK'ların da daha geniş uygulandığını düşünürsek. Ee, o yasalar anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmediği sürece şu an için avukatların hı hı. iddia makamına karşı ve mahkemeye karşı dokunulmaz olduğunu söylemek mümkün olmayacak. Evet, ve beni çok en çok de o CMK 151 ile ilgili normalde ne oluyor? Diyelim ki bir avukat yanlış bir şey yaptı ve... Ee, görünüşte haklı bir müdahale oldu. Hani hı hı. bunu kabul etmek çok zor ama yine de avukatsız kalan kişinin kendi avukatını seçme hakkı olmalı. Hı. Ama KHK'lar ne diyor ee, sana ya da şüpheliye? Müdafi barodan atanır diyor sanki yeni bir avukatı seçme hakkı da yokmuş gibi bir düzenleme getiriyor bunu gerçekten ayrıca tartışmak lazım hı hı. bu hem anayasaya aykırı hem avukatlık kanununa aykırı anayasa mahkemesinin bu kaykay derhal iptal, ed iptal edeceğine öncelikle inanmak istiyorum. Hı hı önünde zaten değil mi? Yani işte bir kısmı için açılmıştı. KHK'lar için açılanlar biliyorsunuz evet. konu bakımından yetkisizim dedi. Şimdi büyük bir çoğunluğu 8 tamam. Mart'ta. Ya yani ben baktım 31 tane KHK'nın 26 tanesi zaten 8 Mart tarihli resmi gazetede yayımlandı ama bu ikisi çok önceden yayımlandı. Yani bir tanesi biliyorsunuz 29 Ekim 2016'da yayımlanmıştı. 6249 sayılı. Bir tanesi ise 24 Kasım 2016'da yayımlanmıştı. Dolayısıyla onlarla ilgili açılan e, davaların sonuçları da gelmedi. Hı hı. Bir de 8 Mart'takilerle ilgili bildiğim kadarıyla henüz iptal davası açılmadı. Anayasa Mahkemesi acaba hepsini bir mi ele alacak? Hı hı. Umarım, büyük bir e, önemli süreç yaşayacağız avukatlar bakımından ee, ve herkes bakımından kesinlikle. o ile ilgili getirilen bütün Hı. temel hak ve özgürlükleri sınırlayan e, artık çağ dışı diyelim düzenlemeler Hı. bakımından. Yani ben e, umuyorum ki Avrupa Anayasa Mahkemesi de bunlara e, bir şekilde... Fransız Anayasa Mahkemesi gibi diyeyim. Ben hep e, bununla karşılaştırarak aslında örnek vermeye çalışıyorum. Ne yapıyor Fransızlar? E, Fransız Anayasa Mahkemesi e, hepsini iptal etmiyor belki ama kısmı iptalleri var. Etkili oluyor e, diyorsunuz. En azından... E, şeyler de alkışlıyorlar yani sivil toplum kuruluşları da diyorlar ki en azından bir şey söyledi bir evet. değerlendirme yaptı esas ilişkin hak ve özgürlükler bakımından ve çoğu maddesini de gerçekten kısmi olarak iptal etti evet. o yüzden e, güzel bir tutum sergiliyor şimdi şey meselesine ifade özgürlüğünden devam ederken bunu atlamıştık belki son dakikalarımızda var, var, zamanımız var mı var zamanımız var. o zaman e, avukatın dışarıdaki e, açıklamaları ile ilgili de bir karar örneği verelim ve yargıç savunmayı yok edemez avukatın dokunulmazlığını hukuki yardımı etkili bir şekilde kullanmasını görevini tam olarak icra etmesini engelleyici şekilde bir müdahalesi olamaz ama hiç kimse de şunu söylemiyor hiç müdahale yapılmaz da demiyor yani ee, savunma Hı -hı. avukatının böyle aslında sıkıntılı da bir durumu var dokunulabilir gibi yani çok e, istisnai e, çok, çok istisnai hallerde hakkın özüne dokunlamaz ama avukata dokunulabilir gibi de bir Hı -hı. şey var e, sonuç var ortada. <gülüyor> <gülüyor> yok yani savunma hakkının asla özüne dokunulamaz ama avukata dokunulma meselesinde hak, bu kabul edilmiş durumda Birleşmiş Milletler o, Camiası'nda. Aynen. Genel yorumu. Evet yani her ne kadar milletleri. yoksa bile diyor yani da yani dokunulamayacak çekirdek haklarda sayılmasa bile bizim tarihimiz geçmişimiz Kesinlikle. bu geçmişin ürettiği ilkelerin içinde adil yargılanma hakkı vazgeçilmezdir. Olağanüstü halde dahi sınırlanamaz ama hiç sınırlanamaz demiyor yani işte ona... çünkü altıncı madde kapsamına giren hakların belli şartlarda orantılı olması keyfilikten uzak olması ve tüm garantilerin sağlanmış olması adil yargılama ile ilgili çerçevesinde sınırlanması mümkün olduğu için e, sanki e, sınırlanabilirmiş gibi geliyor ama Venedik Komisyonu'nun Türkiye ile alakalı KYK'larla ilgili bir raporu, raporu vardı. Var. Evet. O raporda da Birleşmiş Milletler'in evet. genel yorumuna da atıp evet. vardı. Evet. E, orada aynen bu ifadeyi kullanmıştı. Her hı -hı. ne kadar savunma hakkı dokunulanmayacak haklar arasında yazmıyorsa Sayın da, da e, bu hı -hı. genel yorumla bu şekilde kabul edilmiştir ve savunma hakkının ve masumiyet karinesinin evet, aynı şekilde özgü dokunulamaz. Ilgili, kabulle, kültürle ilgili bir şey. Avukatların burada vazgeçilme Hı hı. toplumla önemli, yeni öyle. ilişkide evet. tekrar hatırlatmaları ve güvenceye almaları gerekiyor. Çünkü avukat olmazsa kişiler adalete erişemiyorlar. Yani evet. adalete erişmede önemli bir kilit rolü var avukatın. Hı hı. Yoksa kendilerine imtiyaz için avukatlar bunu istemiyorlar. Ee, herkesin etkili bir şekilde iddiasını ve savunmasını ilgili makamlar karşısında dile getirebilmesi kendisini tam temsil ettirebilmesi Hukuki için yardımdan aldıktan olan sonra. bir şey bu zaten bir insan hakları mahkemesinin temel işatlarından bir tanesi bu salduz kararıyla gelen ya. en temel gözü koran karar bir oy farklı <gülüyor> nerede ama hala devam, devam ediyor. Hiç problem yok o konuda. Evet. Soruşturmanın ilk ışığından itibaren evet. aslında avukat Oraya yardımından kadar yararlanması. Çünkü avukat şeyin garantisidir baktığınız zaman. Kötü muamele iddialarına Tabii. cevap verecek en önemli... Thomas'in kararıyla güven, üç güvenceden biri olarak kabul Tabii edilmiş ki. durumda yani onun yokluğu tecrit anlamına geliyor işkence anlamına geliyor. Serbest iradesiyle karar bir savunma yapabilmesini savunma oluşturabilmesini sağlayabilmek adına avukatın oradaki garantisi çok Hı. önemlidir. Bu ihlal pardon bu kötü muamele iddialarının bertaraf edilmesindeki en önemli, en vazgeçilmez öğe orada hı hı. avukatın varlığıdır. Bu da e, savunmayı doğrudan doğruya etkileyen bir şey. Aksi takdirde savunmadan bahsedemeyiz. Savunmanın evet. hazırlık evresinden bahsedemeyiz. Hukukun üstünü e, o zaman hayal olur, masal olur. Oysa biz masalcı teyzeler değiliz. Anayasamızda <gülüyor> var olan kuralların Aynen. hayata geçmesi Tabii ki. için Tabii ki. konuşuyoruz. Şimdi ben şeye de değinmek istiyorum aslında. Bu çok önemli. Dışarıdaki e, e, konuşmaları, adli makamlar dışında. Dışarıdaki konuşmalardan devam edersek. Oradan da en son bu uzan kararına Ha Onu isterim. geçen sefer de zamanımız yetmedi. Çünkü ifade özgürlüğünden devam ediyoruz. Şu an avukatın dışarıda yaptığı basına yapmış olduğu hatta basınla işte suç ortaklığı diyelim haberlerin yayınlanmasında basına. Bilgi vermesi, briefing vermesinde e, hakimlerin tarafsızlığı, bağımsızlığıyla alakalı bir takım cümleler kurması ve isnatlarda bulunması meselesinde. E, Morris Fransa kararı aslında temel artık büyük daire kararı olduğu için önemli bir karardır. Ya Burada e, kullanılan ifadelerle alakalı mahkeme dışından bahsediyorum. E, kullanılan ifadelerle ilgili e, ifade özgürlüğüyle alakalı temel içtihadındaki aslında kriterleri sıralıyor yine. Yani kişinin, başvurucunun e, titri avukat olması. Savunma hakkını kullanıyor normal şartlarda. Savunma belli şartlarda bazen bazı medyatik davalarda mahkeme dışına taşabiliyor. E, burada kullanılan ifadeler önemli. Kamu ya kamu tartışmasına, kamusal tartışmaya katkıda bulunuyor mu? Avukatın söylediği şey. E, ve yargının e, fonksiyonunu etkileyecek, kötü anlamda etkileyecek bir takım ifadeler mi bunlar? Kişisel saldırı içeriyor mu? E, uygulanan yaptırım orantılı mı, orantılı değil mi? Bunların hepsine bakıyor ve bu, bu davada da yine bir ihlal e, kararı vermiş. Tüm bu kriterleri inceledikten sonra. Şimdi neden bunu en sona bıraktım? Çünkü burada kişinin avukat olup olmaması... <Gülüyor> ee, evet bazı anlamda bazı noktalarda önemli olabilir ama herkese uyguladığı içtihat aslında bu. Evet, Uzan kararında da aynısını gördük. Benim özellikle altını çizmek istediğim bir İspanya kararı var. Krala hmm, e, evet. hakaretle alakalı en son verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önemli bir karardır ve bunu hani hakikaten açılıp okunması gereken bir karar diye düşünüyorum. Özellikle bir paragrafı sebebiyle o paragrafında şunu söylüyor olayı söyleyeyim ee, monarşiye karşı bir gösteri <Gülüyor> ee, ve bu de ta 2007 tarihinde gerçekleşmiş bu gösteride kral ve ailesinin fotoğrafını <Gülüyor> yakıyorlar. Hı hı. Bunun üzerine e, haklarında dava açılıyor. Elbette ki e, o kanunlara göre e, bizde de olan şeyler bunlar. Hani Cumhurbaşkanı'na hakaret siyasi. 299-301 hemen hani, 3001, arka arkaya geliyor. E, bu gibi konularda e, dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi burada bir ihlal bulmuyor. Hı hı. Bunun üzerine İspanya Anayasa, İspanya Anayasa Mahkemesi bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne geliyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada ihlal olduğuna karar verdi. Bakın hı hı. kralın ailesinin resminin orta yerde bir Hı -hı. protesto sırasında yakılmasından bahsediyoruz. Hı -hı. Şimdi burada eee yakılmasını evet. bitiriyoruz bu arada. <gülüyor> Bununla da bitmiş olalım. çünkü bence çok önemli. Hı -hı. E, ihlal bulma bulmasının sebeplerinden bir tanesi e, elbette ki şeklin de korunuyor olması, ifade ediliş şeklinde korunuyor olması. Hı -hı. Şiddete teşvik ayaklanmaya teşvik, nefret söylemi olmadığı müddetçe ifadenin e, provokatif olsa bile, çok ağır eleştiri içerisinde bile korunması ni söyledikten sonra en önemli şey şu, diyor ki e, bunlar istisnadır, şiddete teşvik, Hı -hı. ayaklanmaya teşvik, Hı -hı. E, nefret söylemi. Fakat bu istisnanın gelişi güzel, genişletilmeden yorumlanması gerekir. Hı -hı. O sebeple de monarşi karşıtı, Görüşlerin ileri sürülmesi hatta hı hı. şunu söylüyor monarşiyi örnek olarak vermiş bir kurumun eleştirilmesi hı hı. Ee, Başka devlet de kurumunun eleştirilmesi ee, tanımamak o kurumu. Hı hı. Hı hı. Ee, hı hı. şekli şekilde sembolik olarak bir protesto hı hı. sırasında bunun dile getirilmesi hı hı. nefret söylemi içerisine halkı kim ve düşmanlığa teşvik suçlaması içerisinde geniş yorumlara sokulmamalıdır diyor. 41. paragrafında bu kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hı hı. aksi takdirde onunla da ben bitirmiş olayım konuşmamı e, demokratik toplumun gereği olan tolerans hoşgörü ve açık görüşlülük. Zedelenmiş olur. Hı hı. E, bunu kabul etmeyeceğini söylüyor ve burada e, İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı veriyor. Uzan kararı da buna benzer bir karar aslında baktığınız zaman orada da bir orantısız e, hı hı. siyasetçiye orada bir başbakana hakaret bir siyasetçi tarafından Yeri geldiğinde e, onu tekrar dinleyicilerimize, dinleyicilerimize paylaşırız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben Zaman teşekkür yetmiyor ederim. bize bir türlü. <gülüyor> Demokrasi ancak ifade özgürlüğüyle evet, gelişir kesinlikle. diyelim. Ee, adaletsiz gününüz olmasın diyelim. Aynı şekilde evet. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hukuk Güvenliği